Zulüm haddini tecavüz etme demektir. Haksızlık demektir. Haknaşinasızlık demektir. Bunun karşılığı adalettir. Adalet istikamet demektir. Denge demektir. Bu adaletin bir manası da şayet ibadetse, ubudiyetse, ubudese şayet Allah'a dost doğru kulluk yapmak demektir. Cenab-ı Hakk'ın emirleri çerçevesinde فَاسْتَقِمْ kema اُمِرْتِ katına bağlı olarak Allah'a karşı münasebetlerini devam ettirme demektir. Bu çerçevede ele aldığımız adalet, bu çerçevede ele aldığımız ibadet, ubudiyet veya ubudet, bunlar ne ifade ediyorlarsa, zulmü bunların karşısında ele aldığımız zamanda, tam zıttı, tam mukabili bir şeydir o. İşte tam zıddını ifade eder o. Dolayısıyla çok geniş alanlı bir şeydir zulüm. Yani bir insanın tırnağını koparsanız zulümdür bu. Bir insanın gıybetini etseniz, çekiştirseniz zulümdür bu. Bir insana karşı çekememezlikte bulunsanız haksızlıktır, zulümdür bu. Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kelimelerden bir tanesidir. Görüyoruz ki orada bazen şirk yerinde zulüm diyor Kur'an-ı Kerim. Bazen ubudiyeti terk etme yerinde ona zulüm diyor. Bazen bir başkasına haksızlık yapmada zulüm diyor. Bazen Allahı tanımamaya, bazen peygamberi kabul etmemeye, bazen Allah mesajına baş kaldırmaya zulüm diyor ve bunların hepsinde meseleyi getirip bağlıyor çok defa. Hemen hepsinde şu tabir vardır ve mazale muhumullahülakinkanemciam yazdım on. Allah onlara zulmetmedi. Zulümlerinin karşılığında helak oluyorlar. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Helaklarını kendileri hazırladılar. Zulüm ortamını kendileri hazırladılar diyor maddi manevi, maddi manevi zulüm ortamını kendilerine hazırladılar. Şimdi arkadaşlar arasında münasebetlerimiz ve muamelelerimizde de değişik haksızlıklar irtikap etmiş olabiliriz. hususlu arkadaşlar arasında irtikap ettiğimiz böyle bir haksızlık, o arkadaşın hakkıyla beraber mensup olduğu davanın hakkında ihtiva eder. Bir bünyenin bir molekülü olması itibariyle, ona yaptığınız bir şey umum bünyeye raci bir haksızlık olur. Dolayısıyla da büyür. Hatta sizin bir şey dediğiniz zat çok önemli bir bükünse kusuru olsa bile, günahı olsa bile fakat o ciddi bir vefaysiyle sadakatisiyle davaya kendini adamışsa vakfetmişse o yolda gidiyorsa aslında ona düşen vazifeler de vardır. O da o mevzuda dikkat etmesi lazım. Davaya zulmetmemesi lazım. Arkadaşlarını yere baktırmaması lazım. Onları utandırmaması lazım. Yüzünden arkadaşlarının sorgulanmasına meydan vermemesi lazım. Bu da onun yaptığı zulüm. Fakat o zulüm yapıyor diye bizim ona karşı yapacağımız zulümler mazur olmaz. Zulüm zulümdür. Birinin zulüm yapması, sizin zulüm kullanmanızı mubah kılmaz. Ne olursa olsun zulüm zulümdür. Hele ferden siz zalime karşı onu cezalandırma gibi bir tavra giremezsiniz. Ve günümüzde bu mesele yanlış olarak kullanıldığından dolayı üzerinde durulabilir. Haksızlığı birisi yapıyor, siz başkalarına haksızlık yapıyorsunuz, zulüm oluyor. Bazı şeyleri önemsemiyoruz, bu da zulmü önemsememe demektir. Mesela bir arkadaşımızın kıymetine dokunuyoruz, kredisiyle oynuyoruz. Mesela herkes ona güveniyor, itimat ediyorsa, deseniz ki bu arkadaş biraz eli uzun, haram, helal, dikkat etmiyor. Böyle deyince siz çok önemli bir rüknün kolunu, kanadını kırıyorsunuz demektir. Öyle bir haksızlık yapıyorsunuz ki, bu haksızlık içinde Allah'ın hukukuna tecavüz vardır. İnsanlığın iftar tablosunun hukukuna tecavüz vardır. Bugüne kadar bu davaya hizmet edenlerin hukukuna tecavüz vardır. Ve bu arada o arkadaşa da tecavüz vardır. Böyle şeyler yapılıyorsa, yaygınsa bunlar yapılırken birileri de kollarını Necip Fazıl ifadesiyle makas gibi açarak başıboş topluluklar burası çıkmaz sokak demiyorsa şayet engel olmuyorsa hadisin ifadesiyle gemiyi delen insanın elinden keseri veya baltası alınmıyorsa bu gemi delindiğinde su aldığında battığında onun içindeki herkes batacaktır. Dolayısıyla betta bu fitneden la tusiba mümkün. zalemu Ve Fitneden sakının ki geldiği zaman iyi kötü ayırmaz, herkes alır götürür. Kötü kötülük yapıyordu. Fakat acaba iyi ona karşı duruyor muydu? İşte keseri baltayı elinden alıyor muydu? Geminin delinmesini engel oluyor muydu? Bunlar var. Bunlar yapılmıyorsa şayet o cürme iştirak ediliyor demektir. Daha aşağı indireyim rahatsızlık duyduğum bir konu önüne alamadığımız bir mesele var konuşacak hiçbir şey kalmamış gibi çok defa oturduğumuz bir yerde onu çekişleriz, onu geri iteriz, onu bir tarafa iteriz onu dışlarız, kendi abidemizi dikmeye çalışırız heykelimizi dikmeye çalışırız sadece kusuru olmayan münezzeh, mukaddes mübecel, mualla bir varlık varsa hatta neredeyse müteal bir varlık varsa aşkın insanüstü onu çekiştiren, bunu çekiştiren bir taraftan birlerini yerden yere vururken hiç farkına varmadan bir taraftan da kendinin müteahal bir varlık olduğunu ifade ediyor demektir. Bir taraftan Allah'a karşı haşa bir iddia demektir bu. Eğer söz konusu bir kısım kusurlarla iştigal etmek gerekliyse şayet zannediyorum bizi sabahtan akşama kadar meşgul edecek kusurlarımız var, yeter artar. Gece gündüz hiç durmadan onların hesabını yapsak Hasan Basra Hazretlerinin kendisiyle hesaplaşması var o. Üsbü var. Alın evrad Şimdi el-kulubu tari'a o adla kitap halinde intişar etti. Alın bakın ona. Bu açıdan bazı şeyleri hafife alıyoruz bence. Fakat bir taraftan günaha giriyoruz. Allah'ın sevmediği bir şey yapıyoruz. Hazreti Üstad çok hassasiyetli üzerinde duruyor. O çekiştirmenin, o insanların kusurlarını araştırmanın o insanların suçları üzerine, yanlışlıkları üzerinde durmanın üzerinde çok duruyor. Sakın sakın diyor o mevzuda. Vahdet-i ruhiye de zedeleniyor orada. Cenab-ı Hakk'ın ihsan edeceği bir bereket varsa o da gidiyor. İşte bütün bunların hepsi derecesine göre zulümdür. Allah Celle Celaluhu birbirinden farklı şeyleri aynı kategori içinde toplamış. Hepsine zulüm diyor. Burada bir espri var, onu kavramak lazım. Yani kendisine şık koşmaya zulüm diyor Efendimiz'i kabul etmemeye de zulüm diyor Enbiyazım'ın mesajını kabul etmemeye de zulüm diyor Ve aynı zamanda birbirini çekiştirmeye de zulüm diyor İftiraya da zulüm diyor Birbirine karşı haksızlık yapmaya da zulüm diyor Demek ki bu zulümlerin içinde öyleleri var ki Öyle bir türü var ki ondan sakınmamız adına Onların hepsini çünkü aynı cinsinden olmayan şeyler matematikte toplanmazlar Aynı zamanda bölünmez onlar. Öyle bir şey çarpamazsınız da. Fakat aynı kategoride Allah Celle Celaluhu hepsine zulüm diyor bunların. Neden zulüm diyor? O zulmün içinde bazen öyle bir ne vardır ki o aynen Allah'a şirk koşmaya denktir. Öyle birinin hakkında bir şey konuşma şirk koşmaya denk bir şeydir. Çünkü adam tevhidin dellalı. Onun çıkıp minarenin başından hakkı ilan ettiği yerde siz o minareyi yıkıyorsanız o münferit ve hadise değildir. Allah'ı ilan eden bir sesi kesme demektir. İşte böyle bir zulme düşmemek için küçüğünden dahi sakınmak lazım. Biz bilmiyoruz, damgası yok onların üzerinde. Bu bir numaralı zulüm, bu iki numaralı zulüm, bu üç numaralı zulüm diye damgası yok bu meselenin. Hiçbirine girmemek lazım ki sizi mahvedeceğe girmemiş olasınız. Geçen gün gıybet mevzunda da arz ettim. Gıybet zinadan eşettir deniyor. İşte içinde öyle bir tür vardır ki o hafife alınamaz. Buhtan bazen şirke denktir. Buhtanın içinde, iftiranın içinde öyle bir tür vardır ki o Allah'a eş ortak koşmaya denktir. Sakınmak lazım. Ondan sakınmak için o türün hepsinden sakınmak lazım. İftiranın her çeşidinden sakınmak lazım. Gıybetin her çeşidinden sakınmak lazım. Suizanın her çeşidinden sakınmak lazım konuşacağımız, müzakere edeceğimiz ve bizi alayı illiğini kemalata yükseltecek o kadar güzel sohbeti canan adına, canlar can Hazreti Muhammed Mustafa adına ve sellem, konuşacak o kadar güzel şeyler var ki, muhavere ve müzakerelerimizi o yörüngede yürütelim, hep onu konuşalım, onunla oturup kalkalım ve öbür türlü şeylere kapalı kalalım. Hususiyle çoğumuz itibariyle bu mevzuda biz Kavlü fasl olabilecek durumda değiliz. Meseleleri hallüfas edebilecek makamda bulunmuyoruz. Ki falan şöyle böyle işte problem yanları var. Efendim bu mutlaka bana gelmesi lazım. Bana gelmesi lazım ki ben halledeyim. Çoğumuz itibariyle böyle bir konumuz yok. O meseleyi hallüfas edecek kim varsa şayet müşarun bilbenan insanlar vardır. Ve aynı zamanda o meseleye müdahale ettiği zaman çözer. O meselenin cerrahıdır. O meselenin uzmanıdır. Ve aynı zamanda o kredisi itibariyle muhaleşede bulunduğu zaman cevap alır, iş işte geriye döner olumlu olarak. Ve siz konuşursunuz sadece konuşursunuz. Günahı size olur. Ve hiçbir faydası da olmaz. Sıhiyye memurunun cerrahi müdahale gerektiren bir meseleye müdahale etmesi cerrahın işini iyice problem haline getirir. Anlıyorsunuz aynen öyledir. Müşkül küşa insan varsa şayet bir yerde falana filana gidip onu çekiştirmek, bunu anlatmak onun hakkındaki suiz anlarınızın destanını döktürmek meseleyi püzünmez hale getirir bence. bu başka istisnai bir durum fakat bunun dışında yapacağımız her şey haksızlıktır, zulümdür ve bu hizmetin bereketinin artarak büyümesi, gelişmesi adına da aynı zamanda güdükleşmesi adına da çok önemli bir şeydir böyle Allah yolunda tifak ve vifak içinde hareket ediyorsak, birbirlerimizi seviyorsak birbirimizin, Hazreti Üstad'ın İhlas Hisalesi'nde Huvvet Hisarlar'ın ifade ettiği gibi birbirimizin meziyetleriyle iftihar ediyorsak şayet, alkışlıyorsak başarılarını alkışlıyorsak kendimizden bahsedilmeden rahatsızlık duyuyorsak bence Allah öyle bereket ihsan eder ki işte o belki sevkin arkasında da bu vardır insiyakın arkasında da bu vardır. Allah sizin tasavvur edemeyeceğiniz şekilde size başarılar, ihsan eder. İşte o zaman meleği ailenin sakinlerince müşarın bilbenan olursunuz. Yani parmakla gösterler, insanlar haline gelirsiniz. Size semada vüduaz edilir, yerde de vüduaz edilir. Allah melekler ve yeryüzündeki müminler sizi sevince de kimse size karşı çıkamaz. Bu meselenin bir yani, Bir diğer yanı kanaata aczanemce hepimizin başına belli şeyler geliyor. Bence başımıza gelen bu şeyleri de biz bu dairenin içinde dairenin gerektirdiği hassasiyete dikkat etmediğimizden geliyor şeklinde meseleye bir yorum getirmemiz uygun olur Kanat aczanemce. Yani harem dairesinde bulunuyor gibi bir halimiz var. Yani bizi çok yakınına almışlar o yakın daha canlar kurban. Bize çok iltifatta bulunmuşlar. E canım bunun kendine göre bir hakkın olması gerekmez mi? Burada duruşun bize yüklediği bir kısım sorumlulukların olmasın gerektirmez mi bu? Bu meselenin kendine göre bir nezaheti vardır, bir inceliği vardır. Konumuna göre Hüzuri Kibriya'dan Melaike-i Kiram var ki onlar oranın gereği sürekli rükuda duruyorlar. Öyle bir yerde duruyorlar ki rükuda durmayınca o makamın hakkı verilmez. Öyleleri var ki saf saf kemer beste-i ubudiyet içinde hep elpençe divan duruyorlar. Öyleleri de var ki alınları hep secdede. Konum öyle durmayı gerektiriyor. Başka türlü durursa konumuna göre Allah'a saygısını ifade etmiş olmaz. Sen kapının önünde değilsin. Sultanın kapısının önünde değilsin. Koridorda da değilsin herkesin kabul edildiği lobide de değilsin, kabul salonunda da değilsin, harem odasına alınmışsan, onu ilan şerefiyle şereflendirilmişsen, serfiraz kılmışsan, işte biraz evvel pir için ifade ettiğim gibi çağın müezzini olarak bir minarenin başına yükseltilmişsen, orada onu ilanla şereflendirilmişsen, serfiraz kılınmışsan şayet bence bunların hepsinin kendine göre hakkı vardır. Minarenin şerefesine çıkarmışlarsa seni orada türkü söyleyemezsin. İstersen evinde söyle onu. Mutfakta bir şey mırıldan. Fakat minarenin başında, şerefesinde durmanın bu işe tahammülü yoktur. Caminin mihrabı bu işin yapılmasına tahammülü yoktur. Caminin içinin bu işe tahammülü yoktur. Yani harem odasına konmuşsun ama sen orada Hazreti Sultan'ın huzurunda, özür dilerim. Ayaklarınızı ayaklarınızı üzerine atıp oturuyorsanız şayet burada size dışarıya derler. Bir hassas bir şey. Siz iltifat görmüşseniz bir yere çağrılmışsanız, size belli payeler lütfedilmişse, sizler benim dinimin vazettiğim dinin dellallarısınız denmişse size, sizler naşiri Kur'ansınız, sizler benim taliplerimsiniz, beni talep yolunda hakikatin taliplerisiniz denmişse, siz sürekli birer talebi olarak kabul edilmişseniz. Bence bu konuma aykırı tavır ve davranışta bulunamazsınız. Bunun gibi konumunuzu bilmeniz lazım. Herkes meşalesini sizden tutuşturmaya geliyor. Hangi cazi ve kutsiye geliyorlar bunlar? Allah size o cazibeyi vermese, Allah o gönülleri size yönlendirmese, meşale tutuşturmak için sizin kapınıza gelmez o insanlar. Belli ki bunu o planlıyor, size bir misyon yüklüyor, karşı tarafı da size sevk ediyor. Bunların hepsi ondan. Bütün lütuflar ondan hepsi. Acza, fakra lütuflardır. ve o zaman bize de tefekkür düşer. İşin arka planına bakmak düşer. Neler dönüyor oralarda? Bize nasıl bakıyor? Nasıl bakıyorsa bizi öyle görmek istiyorsa fevkalade hassasiyet istiyor. Zulmün damlasına tahammülü yoktur bunun. Böyle bizim bildiğimiz rakamlarla değil. Bugüne kadar bilip tanıdığımız rakamlarla bir, iki, üç Onda bir, yüzde bir, binde bir falan değil yani. Milyonlarda bir, bence bir inhirafa karşı bile kapalı durmak lazım. Ama ne kadarına muvaffak oluruz? Onu da Allah'tan dileriz. Allah tamamına muvaffak olsun. Dolayısıyla bir haksızlık yaparsınız. Allah, tar edilirsiniz. Farkına varır, döner geriye gelirsiniz kuşların sürüsünden ayrılıp sonra neden sonra yeniden sürüye iltihak ettiği gibi. İltihak ederseniz bu bir tevbe, evbe, inabe sayılır. O da sizi kabul buyurur. Kapısına teveccüh edenlerden hiç kovduğu olmamıştır. Fakat onu kale almayanlardan da kabule karin olan hiç görülmemiştir. Kale almadığınız zaman kale alınmazsınız ve yedi köy kovulursunuz. Hafizan işte böyle bir fasit daire içine girilmiş olur. Bir kere kalbe bir leğin düşü verir, bir leke düşü verir. Bu defa lekelenmiş bir ayna gibi aktes ve mukaddes fezlerden gelen nuraniyet, Allah'tan gelen tecelliler, imana yönlendirme diyebilirsiniz, imanı duyma diyebilirsiniz. Onu böyle net olarak tam aksettirmez. lekeli ayna. Bunu hem üstat hazretleri lemalarda ifade ediyor hem de bir hadisi şerifin malidir bu kalbe düşen bir leke çabuk silinmezse, o büyür, bütün bütün kalbi işgal eder ve tap vakı olur. Hatım vakı olur. Hemen anında her bir leke, başka bir lekeye referanstır ve davetiyedir. Leke tek başına bir yerde durmak istemez. Fasık, fasıksız edemediği gibi bir morfinman morfinmansız edemediği gibi, bir eroinman eroinmansız edemediği gibi, bir esrarkeş keşsiz edemediği gibi bir leke, bir yanlış mülaza, bir fikri inhiraf, bir fikir kayması emsalini ister. Bir kere kaydı mı? İnsan bir yönüyle bir riske girmiş sayılır. İkincisini irtikap etme riskine girmiş sayılır. Hafizan Allah. Bilincisinde geriye dönerse daha rahat dönebilir. Fakat birincisinde dönmezse, bir ikincisi de gelen musallat olursa daha zor döner. Üçüncüsü olursa daha zor döner. Bir safhadan sonra Hafizan Allah tab vakı olur. Kur'an-ı Kerim ona, فَطُوبِيَ عَلَى قُلُوبِهِمْ diyor. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ Mühür vurulur. Artık oradan gelen hiçbir şeyi almaz. Bütün ihsas kabiliyetlerini kaybeder. Algılama sistemleri, reseptörleri köreler işlemez hale gelir. İşte böylece bir fasit daire oluşur. Belki bir zulüm adımıyla inhiraf etti, çıktı dinin dışına. Kibir çıkarır, zulüm çıkarır, bakış zaviyesindeki inhiraf çıkarır, manasız taklit çıkarır, abav ecdadı anlamsız şeylerde taklit çıkarır, içeriye girmişse çıkarır, dışarıdaysa içeriye girmesine mani olur ve sonra da fasit daire teşekkül eder. Öyle bir noktaya gelir ki Hafizanallah Dönmek istese de artık dönemez. Derler ki menkıve kitaplarında, tefsir kitaplarında, Bersisa gibi kimseler, şeytan da harikulade haller görüyor. Ne yapayım ben bunu? Sevapların gururu içinde azıcık varsa, azıcık başarılarını kendine nispet ediyorsan, bakın bunun bir hakikatvayı var. Muvaffakiyetlerini azıcık kendinden biliyorsan, bunlarla Allah huzuruna gittiğin zaman kovulursun. Çok büyük velilerden bazıları sana ciddi sevapla gelemedim ama fakat günahların hacaleti altında iki büklümüm. Sermayem budur. Ben öyle demeye kararlıyım Rabbimin huzurunda. Fakat şeytan onun bu yanını değerlendiriyor. Sen diyor, hiç günah işlemedin. Bir günah işlemen lazım diyor. Mesela bir adam öldürebilirsin. Mesela içki içebilirsin. Mesela fuhşa girebilirsin. Bu bir aldanmadır. Bence insanın mevcudu mutlak, mabudi mutlak karşısında göz açıp kapayınca kadar gafleti günah olarak ona yeter bence. Yeni büyük günah aramaya lüzum yok ki. Ne kadar gafilane dakikalarımız, saatlerimiz günlerimiz oluyor bizim. İşte büyük bile olsa insanın aldanması, büyüğün aldanması. Öyle bir vaka varsa şayet. Ben günahlarımı hacaleti altında Rabbim karşısında iki büklüm durayım derken Hafizan Allah günahın birine girince Üçünü birden işliyor. Ve Allah tepe taklak gidiyor. Herkes tepe taklak gitmeden çok korkmalı. Hazreti Üstad'ın Zübeyir abiye karşı o sözünü müsaadenizle bir kere daha tekrar edip nokta koyacağım. Üstadım diyor, çok kötü gitmekten korkuyorum diyor. Yani imanımı kaybetmeden korkuyorum. Bu zatı zişana mahsus bir şey değil. Ben onu tanıdım. Çok ciddi bir insandı ta kadimden bu yana seleflerimizden bize intikal eden temelde sağlam düşünce de budur. Esved İbni Yezid Nekay irtihal ederken bentbeniz kalmıyor. Yani peygamberler döneminde olsaydı peygamber olurdu öyle bir insan. Muhadreminden kaç defa Ayşe Validemize diz dize gelmiş. Böyle birisi aşı olduğum insanlardan birisi. beniz kalmıyor. Aynı aileden Nekay ailesinden Elkamed diyor neden korkuyorsun günahlarından mı ne günahı diyor yahu kafir olarak gitmeden korkuyorum ben bu anlayış öbür tarafta rüyada görüyorlar Allah ne muamele yaptı Allah diyor peygamberlikle aramda dört parmak kaldı seviye o kendinin farkında fakat kendine bakışı da o göz açıp kapayıncaya kadar bile en küçük bir şeye tahammülü yok bunu Allah'a karşı ciddi bir terbiyesizlik, bir küstahlık, bir saygısızlık sayıyorum. Bence yeter bu. Şimdi Zübeyir abi de işte o mülazanın son dönem temsilcilerinden ustadım diyor. Çok korkuyorum. Korkmak ne demek diyor. Titre diyor ona. Evet titrenecek bir meseledir. Akıbet mevzunda hiç kimsenin teminatı yoktur. Hiç kimsenin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bile amelimle cennete giremem diyorsa, bu meselelerin üzerinde derin derin durup düşünmek icabıdır. Bizzare mezo ve zon suhan bizzarem Mevlana Celle'le başka şey için diyor da, bende kalbimin sesi, o türlü söz, o türlü davranış, o türlü hareket, zulüm sayılabilecek ifadeler. İşin doğrusu ben de onlardan bir zahretim. Kalbimin sesi olmasını dilerim. Kalbinizin sesi olmasını dilerim. İşe tahti koymanın yolu da oradan başlar. Yiğis yok. Rica'yı darbeleme de yok. Fakat güvenimiz Allah'ın inayetidir. Bu harabe gönülleri ancak o tamir eder. Ancak o. Her şey kendini nef onu ispata dayanır. O en büyük sabit. Bizim ispatımıza ihtiyacı yok. Fakat mesele kendimizi nefste. İlla'nın berisinde kendimizi düşünme. İlla'nın sonunu onu bırakma. İllallah Allah. İlla Allah. İlla Allah. Allahümme ya mukallibel kulub, Sebbet kulûbena ala dinik. Allahümme ya musarifel kulûb. Serrif kulûbena ila taatik. Rabbenallahu tuziy qulubena ba'de ishadaytana wa hab lana min ladunka rahme inneke entel